Elhamdülillah! Ne kadar hamdü senalar edecek azdır ki! Rabbim bizleri acıdığı kullarından etti! Amin. Elhamdülillah! Bu hal nedir? İmanımız var! Elhamdülillah! Bunda şüphemiz yok! ehl sünnet ve cemaat mezhebindeniz! Bunda şekkimiz tereddüdümüz yok! Namaz ehliyiz! Cemaat ehliyiz! Fikir ehliyiz! Kur'an ehliyiz! Sohbet ehliyiz! Allah için toplaşmışız! E bu nedir? Rabbimizin rahmetinin eseridir ve ebedi cennetlere, inşallah esas gerçek rahmetin mahalli olan cennetlere gireceğimizin müjdesidir. Başka bir şey değildir. Rasûlullah Efendimiz buyurdu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Allahü tebâreke ve teâlâ Hazretleri khalaqal cennete, ce inna Allahü teâlâ khalaqal cennete ve khalaqal hiha Cenneti yarattı. Cennet için bir kızım insanlar yarattı. Ve halaka'n-nara. <gülüyor> cenneti yarattı ve halaka leha Cehennem için de bir takım insanlar yarattı. <gülüyor> Allahu Teala ve Taala te Adem babamızın sulbünden, bel kemiğinden bir takım insanlar çıkardı sağ tarafından. Sulbünün sağ tarafından bir takım insanlar çıkarttı. Haulailil <gülüyor> cenneti. ''Bunlar cennetliktir'' buyurdu ta ezelde. ''Velâhubâli'' ''Ben kimseyi aldırmam hiçbir şeye, kimsenin benim üzerimde hakkı yoktur, dolayısıyla kimse işime karıştırmam, bunları cennet için yarattım.'' buyurdu. Adem babamızın sulbünden, bel sol tarafından birtakım insanlar, kavimler halik etti ve buyurdu ki ''Hâmilâilinnâr'' ''Bunlar ateşliktir bunlar, cehennemliktir.'' ''Velâhubâli'' Ben hiç ne yapacağımı kimseye sormam Mevla'dur, istediğimi yaparım. Efendiler, Allahu Teala ve Teala herkesin ne yapacağını, ne yoldan gideceğini, ne mal olacağını ezelden bildi de böyle yaptı. Allahu Teala kimseyi zorla cennete cehenneme yollamadı. Herkesi rahmeti için yarattı ama herkes rahmete girmedi. Bugün bu rahmete girmeyen yarın cennete nasıl girecek? Ebedi rahmetin mahalli cennettir. Ama dünyada mevlanın rahmetine dahil olmayan orada hiç dahil olamayacak. Onun için bu rahmetin kıymetini bilelim. Allah'ımız Celle Celaluhu bir kulun neresi için yarattıysa ona o yolun amelini nasip eder. يَعْمَلُوا فَكُلُّمْ مُيَسَّرُوا لِمَا خُلِقَلَهُ Dediler ki ya Resulullah madem bizim cennetlik veya cehennemlik olduğumuz Allahça malumdur, bellidir. E, dolayısıyla bizim amelimizin ne faydası vardır, ne kârı vardır. Resulullah Efendimiz'in de yok siz amelden gelişemeyin. Amele devam edin. Herkes neresi için yaratıldıysa o yola muvaffak edilir. Cennet için yaratılanlar cennet amellerine muvaffak edilir. Cehennem için yaratılanlar cehennem amellerine kavuşturulur. Şimdi dikkat edin. Eğer size inanmak kolay geliyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, zikir yapmak lezzet veriyorsa, şu sohbetlerde bulunmak huzur veriyorsa, anlayın cennet için yaratıldınız ki, cenneti ehlinin ameli size nasip ediliyor ve kolay getiriliyor ve lezzetli kılınıyor. Eğer size inkar, isyan, içki kumar, faiz, zina, fuhuş, şarkı türkü, Yahudi Hristiyan eğlenceleri, Sevgil, sevdirilseydi, lezzetli getirilseydi, anlaşılır ki Allah muhafaza etsin. Kötü bir e, işaret olur ki, cehennem için yaratılmışsın ki, cehennem ehlin ameli sana nasip ediliyor ve kolay getiriliyor. Ne'udü billah! Şimdi onun için çok hamd edelim biz, cennet için yaratıldığımızı anlıyoruz şu halimizden ama cennetlik olduğumuzu garantileyemeyiz, kesinlik yok. Çünkü dönme ihtimali var, Allah dönmekten muhafaza eylesin, kaymaktan muhafaza eylesin, yolunda cümlemizi daim eylesin. Ve bu bir işarettir, bu bir işarettir, bu bir müjdedir elhamdülillah. Şükredersek ziyade edecek Allah'ım, mahrum eylemeyecek inşallah. Ammanankörlük edersek bu nimetlerden bizi mahrum edecek. Ve bugün nice mahrum olan insanları da görmekteyiz. Onlara da acımaktayız. Onlara da davet etmekteyiz. Onlara da dua etmekteyiz. İnşallah hepimiz bu şekilde hareket edersek Rabbim onların da hidayetine bizi vesile kılar inşallah. Bu kadar binlerce, yüzbinlerce, milyarlarca insanlar cehennem yolunu tutturmuşlar ve o yolda da kendilerini doğru görüyorlar. Haklı görüyorlar. İsabetli buluyorlar. Cehenneme doğru gidiyorlar. Hiç kıpırdamıyorlar. Ama biz elhamdülillah cennet bahçelerinde, ilim meclislerinde, zikir halkalarında bulunduğumuz için anlıyoruz ki Rabbimizin acıdığı kullarındanız elhamdülillah. Ve bugün bu rahmetin müjdesiyle yine anlıyoruz ki ebedi rahmetini de bize ihsan edecek inşallah. Evet. Rabbimiz yarın ahirette dostlarını düşmanlarını seçecek, pirincin taşını açık, ayıklayacak. Rabbim dostlar tarafına ayrılmak nasip eylesin düşmanlarla beraber olmaktan muhafaza eylesin. Dünya ve ahirette amin. Buyuracak estağfirullah ve imtacu seçilin, ayrılın el yevme bugüne yüvel mücrimun ey kafirler ve münafıklar dünyada dostlarımın hürmetine yaşadınız, yediniz içtiniz kendinizi de ilerici zannettiniz dostlarımı da gerici gördünüz hakir gördünüz ama şimdi Kur'a çekilmiştir Dost düşman seçilmiştir. Ehli cennetle ve ehli cehennem yerlerine gönderilecektir. Dostlarımla düşmanlarım dünyada olduğu gibi bir yerde bir yurtta kalmayacaklardır. Yerleri ayrılacaktır. Ey kafirler seçilin bakalım dostlarımdan ayrılın bakalım. Ondan sonra cehennem ehli cehenneme gidecek. Ve cehennemde yananların da her birine yine böyle buyurulacak her birine mahsus, özel bir e, yer, bir dereke yani alt tabaka hazırlanacağını tefsir beyan ediyor Hz. Katiade'den divad ediyor her kâbirin cehennemde özel bir yeri var, orada tek başına yanacak, kapısı ateşle kapanacak, ebedel abidin, sonsuzların sonsuzuna kadar o tüp içerisinde o dereke de tıkalı kapalı, ateşle beraber kalacak, ne kimseyi görecek, ne kimse onu görecek. Ama müminler öyle değil, müminler cennette tek başına kalmayacak. Aileleri, çocuklarından beraber olanlarla, ayrıyeten nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, İhvan ile, zin kardeşleriyle, Allah yolundaki kardeşleriyle da görüşecek, konuşacak, aynı böyle. İçtima yapacak, toplanacak, birleşecek bir araya gelecek inşallah. Rabbim cümlemizi cennette böyle buluşmaya muvaffak eylesin. Burada ancak o buluşturdu bizi. Buraya ancak o getirdi bizi, o topladı bizi. Başka kimse bu iyiliği yapamazdı bize. Bu ilin devamını da ondan talep ediyoruz. Ahirette, hakiki cennetlerde. Habib-i Edib-i Muhammed Mustafa'sıyla, sallallahu aleyhi ve sellem, enbiyası, evliyası ile, uleması ile, dostlarıyla böylece cem'iyle, ya amin. Seçilin buyuracak. Cennete elle, cehenneme eli yerlerini bulacağız. Bunun üzerine Rabbimiz cehenneme şöyle Elem Ben size emretmemiş miydim? Vasiyet etmemiş miydim? Tembih etmemiş miydim? Ya beni Adem'e. Ey Adem'in oğulları. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem babamızın ne zor işi var ya. Kendi zürriyetini eliyle cehenneme yollamak ona nasip olacak? Dolish. Mevla ona ne buyuracak mahkemde? Ya adam ağrıt eh bazen nar. Ey adam cehennemin ad adaylarını mebuslarını vekillerini seç çıkar ayır. Milletin içinden, insanların içerisinden cehenneme gidecekleri tespit et. Bir babaya bu yük ne kadar ağır gelecek? Çocuklarının hepsi onun evladıdır. Çocuklarından ne yapacak? Cehennemin adamlarını seçecek. Ya Rabbi ne kadarını seçeyim ben ne bileyim. Mevla bulacak her binde 999'u set cehennem tarafına. Her binde 999'u set cehennem tarafına ayır. Pee. Bu hadis sahiptir. Bu haber doğrudur. Binde bir cennete. E görmüyor musunuz ortalığı? Şu sokaklarda gördüğünüz bin kişiden hakikaten bir kişi zor çıkar değil mi? He? E şu sokaklarda geziyoruz tüm kalabalıkları görüyoruz bu kadar milletin arasına giriyoruz yani din kişi de hakikaten bir kişi ancak eli sünnet, dindar, takva, namazlı, zikirli, kuranlı 999, içki, kumar, zina, faiz, poğuş namaz yok, abdest yok, din yok, iman yok, yok, ne kadar zor Adem babamın ne yaptı Mevla'nın emrini kıramaz ne derse yapacak, ne buyruluysa yapacak Ey Adem'in oğulları ben size emretmemiş miydim? Tembih etmemiş miydim? Ella ta'budu'ş şeytan. Şeytana tapmayın dememiş miydim size? Şimdi bak cehennemi boylattı size. Şeytana tapmayın. İnnehu çünkü o muhakkak leküm sizin için adûun öyle bir düşmandır ki bin Çok açık, şeytanın düşmanlığı gizli değil. Meydanda baba düşmanı sana gayretmez, sana yar olmaz, dost olmaz, babanı cennetten çıkartmaya sebep olmuş, seni cennete mi sokacak? Elbet seni cehenneme sokmaya çalışıyor, kendisi zaten cehennemin ebedi adamıdır, e cehennemde yanma yanına adam arıyor, arkadaş arıyor, e ne uyuyorsunuz buna? Ben dememiş miydim size şeytana tapmayın. Ah insan ah, İnsana vakit kafayı vuracak, kaya arayacak da bulamayacak arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Tebarek ve Teala şimdiden bizlere şeytana uymamayı, adımlarına, izlerine tabi olmamayı, fitnesine kapılmamayı tembihte bulunuyor. Şimdiden bize bunu duyuruyor Kur'an'ın vasıtasıyla, peygamberleri ve alimleri vasıtasıyla. Eğer biz bu tembihlere bugün kulak vermez, tesirlenip amel etmez, kereyince hareket etmezse cehenneme girersek işte o zaman bize de böyle diyecek Nâhûdübillah Ey Ademoğulları! Dememiş miydim size şeytana tapmayın! O zaman diyecek bunu kafirlere, cehenneme girenlere. Çünkü dünyada bunu demişti. Kur'an-ı Kerim'de şeytana uymamak hakkında bunca ayetler var. Hepsi aramızda yani, Kur'an-ı Kerim evimizde, ocağımızda elhamdülillah beyan ediyor. Birisi. Estağfurullah. Ya benim Adam, la yafden, Njumü Şeytan, kama akrja bweykom min al jannah. Kama. بَعْيَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ الْزِّعْوَانُ مَا لِمَا سَوَى مَا إِنَّهُ يَقْعُمُ وَقَبِيلُهُ مِنْ حيث لَا ترغ. Ey kınalı ölüyalilleler inanmayan. Allah yüce ey Adem oğlan. Sakın şeytan ana babanızı cennetten çıkarttığı gibi sizi de fitnelendirmesin. Ana babanızın elbiselerini soyup çıkarttığı gibi, cennet elbiselerinden onları mahrum bıraktığı gibi, çırılçıplak meydana çıkarttığı gibi sizi de rezil kefaze etmesin. Ya. Nasıl yap? Adem babamızda biliyorsunuz büyük düşmanlığı var idi. Bu kadar zaman... 20 bin sene meleklere vaizlik etti, hocalık etti. 20 bin sene nur gibiydi, kanatlı böyle. Pür, pür nur. Göklerde ve yerlerde bir karış yer bırakmadı secdə etmedik Allah'a. O kadar ibadetliydi. Ne zaman Adem babamızın çamuru yoğruldu da iskeleti böyle cennette yatırılmış, daha ona ruh üflenmemiş. 60 arşın boyunda kocaman ubuzuğun bir şey böyle yatıyor balçıktan, çamurdan şey gibi kerpis gibi, kiremit, tuğla gibi tak tak tak vuran ötüyor. İçi boş. Toprak! Ruh daha gelmemiş. İşte o zaman meleklerle beraber geldiler başına inceleme yapıyorlar. Bu kimdir? Bu nedir? Bu ne, ne olacak? Bu neye yarayacak? Allah-u Teala bunun için yarattı. Neye yarayacak? şeklinde Ve bakınıyorlar. İçinde İçinde kibir var, içinde kendini beğenmek var. Mevna onun içini dışına vuracak imtihanla beraber. Görünüşte nur gibi meleklere vaazlık ediyor. Meleklerden üstün görünüşte. Ama Rabbim bir imtihanla beraber onun ne mal olduğunu meydana çıkaracak işte. Şimdi gelmiş Adem babamızın başına soruyor meleklere. Meleklere diyor ki, eğer diyor Allah bunu canlandırıp ruh üfleyip diriltip de sizden üstün yaparsa diyor bak benden üstün yaparsa demiyor da sizden üstün yaparsa diyor ne yaparsınız? Meleklere soruyor Melekler diyorlar ki bu ne biçim soru diyorlar elbette ki Rabbimize itaat ederiz ha. O zaman dişi açağa vurmuyor da kalbinden geçiriyor ki içinden ama ben itaat etmem diyor bana bunu bunu benden üstün yaparsa isyan ederim diyor içinde ama dışta bir şey yok. Ne zaman Adem babamıza ruh veriliyor? Canlanıyor bunun üzerine Rabbim Beylikul malaiketi secdu li Adem bütün meleklere ne emrettik? Adem'e secde edin. Ama ona tapın demek istemedim öyle. O sizin kıbleniz olsun. Bana secde ediyorsunuz bana tapıyorsunuz ama ona doğru tap, secde yapın. Bana tapın, bana secde yapın ama ona doğru. O sizin neyiniz olsun? Kıbleniz olsun. İşte şimdi biz ne tarafa doğru namaz kıldık? He? Buraya mı taptık? Bu mermere mi taptık? Kabe'ye mi taptık? Feli'i abudû vabbe hadel beyt. Kabe'nin Rabbine taptık değil mi? Ama nereye döndük? Kıbleye döndük, böyle dönseydik kafir olurduk değil mi? Allah böyle dönüm buyurdu, biz inadına gidip böyle dönseydik ne olurduk? Bile bile tersine kılan ne olur? Kafir olur. Ama Rabbim bu tarafta mı? Haşa! Rabbim cihette değil, tarafta değil, yönde değil ama emretti. dönüm buyurduğu cihet bu tarafta. Onun için oraya döndü. Yani emir kuluyuz değil mi? Günde 40 tarafa çevirse döner miyiz? Döneriz. Ha? İşte Adem'e secde edin ne demek? O sizin kıbleniz olsun. Ona doğru secde yapın. Secde bana yapılacak. Ama ne tarafa dedim Adem'e doğru. Bütün melekler secdeye kapandılar. Hepsi birden illa ibniş. Dimdik duruyor oraya. Melekler Uzun zaman secdede kaldılar. Belki senelerce Senelerce meleklerin zaten secdeden zoru yok mübareklerin Abdestleri bozulmaz, karınları acıkmaz, uykuları gelmez Kaç sene secdede kaldılar tefsirlerde zikrediyor Secdeden başlarını bir kaldırdılar baktılar Ya bizim vaizimiz, hocamız, hatibimiz Ayakta dikilmiş secde yapmamış Aa, Dediler ya Rabbi bunu secdeye muvaffak etmedin, bizi secdeye muvaffak ettin. Şükür için bir şeyde daha yapalım. Melekler ikinci secdeye yattılar şükür seydesine. Niye ki? iblis şeyde yapamadı da biz yaptık diye. Ondan sonra ne hale geldi? İsmi Azazil idi. Azazil. İsmi oldu iblis. Yani sıfırı tüketmiş demek. Müflis. Ondan şeytan ne demek? Allah'ın rahmetinden tarp olmuş, kovulmuş. Burada. Ondan sonra... Sureti bu sureti? Nur gibiydi. Ne oldu? Hınzır gibi, domuza döndürüldü. Şimdi şeytan hınzır şekildendi. Ne hale geldi, her şeyini kaybetti, her şeyini yitirdi. Ama ondan sonra dedi ki Ya Rabbi bana müsaade et bu Adem'den sebep ben bu hale düşüyorum. Bunun neslini, zürriyetini Allah'a da yemin etti ha! E, ''Mü'zzet-i kere okumu ennemeden, evvela müsaade istedin. İnsanların zirileceği güne kadar seni yaşat. Müsaade istiyorlar senden.'' Mevla bu insanların zirileceği güne kadar değil de belirli bir zamana kadar seni yaşatırım. Çünkü millet zirilinceye kadar müsaade ediyor, ki ölümü atlatmak istiyor biliyor musun? Zirildi mi daha ölü kalkıyor ya, öyle uyanıklık yok. Mevla bu ki, kadar ilahiyen bil vakti malum. O belli vakit hangi Bütün insanlar ölünceye seni öldüreceğim yani. tabi. Kıyamet koptukmadan eve. Ne yapacaksın? Dedi senin izzetine yemin ederim ki bütün kullarını azdıracağım. Allah yemin ediyor ya. Febiz izzet diyeceğim. Le huyennuh mecmu'in illa ibadeke minhumul muhlası. Ancak senin kullarından halis, muhlis, muhlas seçilmiş, mümtaz İmanlı, ve salihliye, ehli sünnet, müttakî olanlara yolum yok. Geri kalanların hepsini şaşırtacak. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, her taraflarından verecek. Müsaade ediyor mu? Mevla abone ol, hadi imtihan olsun. Kullarımı da imtihan etmek için sana mücadele ediyoruz. E şimdi bize de Kur'an indir. Peygamber yolları, hocalar yolları, ey acaba yollar, haber ediyor bize şimdi. Şeytanın babamızı cennetten çıkarttığı gibi bizi de fitnelendirmesin. Mevla Teala imtihan olsun için Adem babamızı yarattı, onu sol kabuğu ve kendimizi hava anamızı yarattı. Uzun hadiseler bunlar. Teftirin birinci cildinde yazmışız bunlar. Ne buyurdu? Ey Adem! Bu imlis senin düşmanındır. Hanımının da düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkartmasın, sebep olmasın. Sonra yorulursun, çıkıntıya düşersin. Çünkü cennette ekmek elden, yerden bedava şey dünyaya inerse ahman canın çıkar. Efendim ekmek yapacaksın, yemek yapacaksın, doğuracaksın. Cennette her şey kolay. Mevla tembih etti. Fekul la yâ Ve teşkok. İnne, ve la ve la bak cennette acıkmayacaksın, çıplak kalmayacaksın, susamayacaksın, yanmayacaksın, donmayacaksın, soğuk yok, sıcak yok, böyle bir yerda bulamazsın. Sakın bu iblis sizi bu cennetten çıkartma. Tembihini yap. Ondan da buyurun, bu cennetteki bütün nimetler, bütün meyveler, bütün ekimler, sebzeler hepsi size serbettir, şu ağaca yaklaşma. Hangi ağaç? Çok rivayetler var ama en kuvvetli görüş buğdaya alır. Her şey helal, bir tane ne var, bir tane tek? Yasak. Allahu Ekber! İşe bak, o kadar serbestin içinde gittiler, bir yasa düştüler. İblis cennetten kovuldu. Fakat Mevla'nın müsaadesiyle tabii imtihan olsun için bazı rivadlere göre yılanın ağzında yılan içine girerek çeşitli iktilaflı vaatler var cennete girdi. Mevla müsaade etti. De. İmtihan edecek ki Adem babamızın. Kendi dedi ki ey Adem hava anamızla beraber bak bu ağaçtan Rabbiniz sizinle yemeğin dedi, nicin dedi biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bize bunu yemeyiz de yemiyoruz, buna yaklaşman yaklaşmıyor. Bundan yiyen cenneti ebedi kalır. O da sizi buradan çıkartmak istediği için yedirtmiyor, kafanızı çalıştırın, dedi. Adem âmız e hadi gidişine, ya Rabbim ne dediyse doğru dedi, sen, sen kafamı karıştırma dedi. Hava analı dedi ki bana bak yiyelim de ebedi kalalım dedi. Kadın haklı işte, Adem babamıza şaşırtacağız. Adem babamız ne diyor ki yok. Allah'ın, bu sefer dediğimizde قَالَ سَمَوْمَا Yemin etti, vallahi ben ikinizin iyiliğini istiyorum, ben sizin kötünüzü istemiyorum, Allah'a yemin ederim deyince Adem babamız da düşündü ki Allah'ın adına yalan yere yemin edilmez, ettirmez Mevla. Adamı yemin ederken ağzını burnu dağtır, tutar. Bağlar. Çünkü ne bilsin Adem babamız? Allah'ın adına da yalan yere yemin edilir de Rabbimiz ona müsaade eder işte. Orayı anlayamaz. Onun için Adem babamız kasıtlı yapmadı bu isyanı yani. Çünkü mübarek anladı ki bu yemin ettiğine göre doğru görüldü. Yemin yalan yere yapılamaz. Allah müsaade etmez. Yaptığına göre yemin doğrudur anladı. Ama yine de Rabbimizin emrini kırmadı. Ağzı en açmadı bu sefer. Hava anaması sen yemiyorsan ben yiyorum dedi. Ben emezlik almak istiyorum cennette. He? Hemen ahav anamız yedi. Hava anamız yiyince elbiseleri soyulmadı, üstü başı çıplak kalmadı. Aynı hiçbir değişiklik olmadı. Adem babamız baktı şimdi buna bir şey olmadı. Yedi, aynı duruyor. Şeytanın da yeminle kapılar o da yedi. Adem babamız yiyince ikisinin de elbiseleri, cennet elbiseleri bir anda üzerlerinden koyuldu. Çırıp çıplak kalmadı. Eyvah Allah'ın ruhunda, meleklerin ruhunda, herkesin ruhunda çırıp çıplak. Havva anamız kocasına burada bir hıyanet etmiş oldu yani. Evvelce o davrandı ya yeme. Onun için Resulullah Efendimiz Havva kocasına hainlik etmeseydi, hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti ama oradan başladı iş. Ve lakin Havva anamız ve babamızın günahları bağışlanmış. Tevbeleri kabul olmuştur. Onlar tenkit edilemez. Tevbesi kabul olan kişinin aleyhinde Konuşmak cayız değilim çünkü tevbe etmiş ve kabul görmüş. Allah devrara götüyün ne buyuruyor? Ta azadurubu gava. Adam Rabbimize isyan etti. Bak isyan etti diyor, azbunu etti diyor. Peşinden hümdedba Rabbu bedab alayhi ve heda. Sonra Rabbimiz onu seçti, Tevbesini kabul etti ve hidayet etti. Ha. Aleyhissalatu vesselam anamızla ve babamızın aleyhine konuşan Allah muhafaza etsin dinden imandan da çıkar adem akşam büyük peynan derlerdi hakkında konuşulmaz var mı böyle murat etti bizim aklımızın elmediği işler var şimdi tabii oradan incir yapraklarını aldılar neyse incir yapraklarını avret yerlerini önlerine arkalarına kapattılar geri kalan yerleri çırıçıklar doğru cennette aşağı indiler uzun Rabbim bize buyuruyor ki, Ey Ademoğulları! Şeytan ana babamızı cennetten nasıl çıkarttı, elbiseler nasıl soydu çıkarttı, onları çırıl çıplak etti o haramdan yegitmekle. Sakın size daimli bir iş yapmasın ha! Nasıl yapar size? Ee, orada bu kadar helalın içinde bir harama düştüler şimdi bu kadar haramın içinde, bu kadar haramın içinde nasıl kurtulacak? Gelir şeytan sana der ki, bana bak faiz almazsan işin rahatsız gitmez, faiz ye kredi al, rüşvet al, yalan söyleyeceğim bu mal satılmaz, bir yalan katlımda işte aynı oyunları tekrar ediyor kıyamete kadar Adem babamızın nesline düşmanlık ediyor ve cehennemde kendisine arkadaş ediniyor büyük düşman Rabbim de bize dostumuzu, düşmanımızı seçiyor, ayırıyor, bildiriyor beyan ediyor, yine de o Allah'ımızın Kur'an'ını, dinini, dostlarını, habibini, bazılarını terk ediyoruz. O şeytanın maskarası olan Amerikan'ın, Yahudilerin, Hristiyanların, münafıkların, cinsiz kitapsızların programlarını, eğlencelerini, açık oturuplarını, merasimlerini izlemeye devam ediyorum. Bizden alanak varsa o da bir. Yahu sen düşmanın ağzına bakıyorsunuz. Düşman ne diyecek? E sana iyi görür mü bu ya? Seni şaşırtacak. Seni şüpheye düşünecek, resteseye <gülüyor> düşünecek, kafana bir soru işareti koyacak. Ahiret var mı acaba? Hadi bakalım şimdi. Senin de aklına gelince umarım öldükce azılda geliceksiniz. Dinleyin amlar, ne diyorsunuz? Bir şüphe sen Minel cinneti verne. Şeytanlar iki kısımdır Minel cinneti verne. Cinlerden de var insanlardan. Şeyhâtın in ülisi. Eşetlümeyi <gülüyor> şeyati ilcini, insan şeytanları cin şeytanlarından beferdi. Cin şeytanı sadece meslesi verir. İnsan şeytanın gelip adamızla bağlan. İnsan şeytanı bu kadar azgındır. Ve gelir gelir cehennemli kuline binine aduven. İşte böyle biz Her peygambere düşman yarattık. Şeyati ilcisi ve ilcini, insan şeytanları ile cin şeytanlarından. Her bir peygamberin ve varisinin ve vekilinin karşısında düşmanlar çıkarttık. Onlar insan şeytanları, bir şeytanları birbirlerine yaldızlı sözler telkin ederler, aşlarlar. Şimdi bu şerada inanmayan, innete ehilinde de karşı olan adamlar uydur konuşurlar, insanın kafasını bulaştırırlar. Hep şeytanın okutmasıyla, öğreticiyle, telfiniyle vesveseciyle milletin kafasını bulandırırlar. Bu millette onları dinlerse ne hala billahi düşmanın sözüne bakarsa kendi helatini davet etmiş olur. Ahirette büyük pişmanlık var. Rabbim muhafaza eylesin cümlemini. Şeytanın sözüne olmaktan şeytan gibi insanlara tabi olmaktan şeytanın adımlarına olmaktan Yine buyuruyor. لَا şeytan. Ya دُوَاتِ الشَّيْطانِ يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنْ وَا Sakın şeytanın adımlarına, izlerine olmayın. اِنَّوْ O sizin açık düşmanınızdır. Kehf Suresi'de buyuruyor. اِسْتَعِدُ siz o iblisi onun zürriyetini onun nesli de var şeytanla hem erkeklik var hem dişilik var iki organda bulunuyor kendi kendine birleşiyor kendi kendine çirileşiyor bir doğurdu mu bin tane doğuruyor doğurdukları da kıyamete kadar ölmüyor ortalık şeytandan o nükür ve böyle tabii innev uyanon görüyor. Siz onları görmediğiniz taraftan onlar sizi görüyor. Bak ee, dolu. Eve girersin seninle girer. Yemeğe başlarsın senle okuyun ya. İçecek içe. Hanımına yaklaşırsın seninle yaklaşır. Çare. Bismillah. Damga. Mühür. Bismillah dedin o yemekte. Yani, Bismillah dedi, otu'dan hanımına yaklaşın Bismillah dedi, şeytan orada nasip besmenesiz oldun mu her işinde şeytan sana ortak olur <gülüyor> Mevla böyle bir düşman musallat dedi başımıza ki o bizi görüyor biz onu göremiyoruz bundan harf etmek ne kadar de zor değil mi? havaya mı yürüt edeceksin ya? Yani? o seni görüyor sen onu göremiyorsun ama mesele ne Mevla mi? Evliya Allah'tan zünnun-u müsri olacak Büyüklerden birisi Nesebi gördüm. Diyor ki, ya Rabbi, başımıza öyle bir düşman taktın ki o bizi görüyor, biz onu göremiyoruz. Ama biz de onun şerrinden sana sığınırız ki sen onu görüyorsun, o da seni göremiyor. <gülüyor> ha işte burada şifret ediliyor. Allah'a sığındığın anda işi bitiriyor Şimdi camiden çıkarken şeytanlar kapıda yığılıyor. Rasulullah Efendimiz'in veriyor. Yalan yanlışı yok. Hepsini görerek söylüyor. Buyuruyor ki Ademoğlu camiden çıkacağı zaman arılar bey arının başına toplandığı gibi iblisler de cami kapısına toplanır. Niçin? Cemaata giremezler. Rahmete giremez. Melekler kanadıyla uçakmış semaya kadar zikir meclisinde nasipleri yok. Buraya taarruz edemez ama kapıda beklerler. Niye? Tek tek görüşecekler bizimle de onun için. Formayı deldirecek, şeytanın meyhanenin kapısında ne işi var içeridekiler şeytandan beterdi hatta, şeytana sor çekmiş, şeytan ne yapacak onlar? Şeytan namazsızdan kaçıyor, biriyle arkadaş yoktu dedim size ya, bayağı görüşüyor, bazı insanlarla görüştüğü var, bazı velilerle de görüşüyor, bazı böyle insanlara böyle görüştüğü Öğlen oldu herif kılmaz, içinde oldu kılmaz, aşçem oldu kılmaz yaptı oldu kılmaz, şeytanla bekleyip, hep bir kazanır. Herif yatağa sermeğa başlayın dedi ne yapıyorsun ya? Firket oldu yatıcıya dedi namazlar kılma dedi ben kılmam ki. Oh, de. Ben dedi bir kere secde emrini terk ettim iblis oldum bu hale düştüm. Ama Rabbimden müsaade aldım kıyamete kadar yaşayacağıma. Fakat sen günde beş kere secde emri kuruyorsun korkarım sana bir bela gelir ben de yanarım dedi hadi bana evvel. <Gülüyor> Namaz kılmayan adamdan iblis kaçar. O kadar uğursuzdur ha. Şimdi herifler neden namaz kılmıyor? Size şeytanın gözüküyor. şeytan mı senden ediyor, o Oturmadan kaçıyor. Birisi geldi. Ebu Medyen Magribi Hazretleri meşayheden muhaddis-i Arabi duymuşsunuz, onun şeyhi olur. İşte ben Hazretleri bu şeytan bizden ne istiyor? Fitnesinden kurtulamıyoruz, da sözünden kurtuluruz. Dinledi dinledi mübarek dedi ki biraz evvel de şeytan buradaydı dedi o da senden şikayet etti. <gülüyor> Herif bir bozuldun bir çastırdın ne oldu? Şeytan diyor ki Allah dünyayı bana verdi bunda ben cini atarım. Çünkü dünya Allah günde sivrisineğin kanadı kadar değeri yeri olmadığı için bunun her tarafını da bana verdi bunu. Ben malımı olmak istemiyorum. Kim dünyayı sever? Dünyada benle çekişirse ben onun imanını almadan rahat etmem dedi şeytan. Sen dünyacılık ediyorsun, dünya emniyeli diyorsun, dünyadaki ibadetini, namazı, okuyucu Kur'an zikri, sohbeti ter ediyorsun. E, İblişin dünya iblisin kızıdır, kızı. Senin kalbinde iblisin kızı varsa bir baba mutlaka kızının olduğu yere ziyarete gideceğine göre dünya sevgisi kalbinde olanın şeytan'dan kurtuluşu yok dünyayı seviyor mu bütün günahların başı? İbniz onun da başı mı? Ama cennette iblisin nasipi yok. Sen de ahiret adamı olsan insanıyla uğraşmaz. Ama dünyaya daldırınca oldun onun maskarası. O sizi görüyor. Siz onu göremiyorsunuz. Ama elbiyya Allah'tan bazılarına Rabbi göstermiş. Üstadımızın Üstadı Hacı Ali Hazret Efendi Hazretleri O mübarek bir gece teşküt vakti daha da erken o uyumazdı pek zikirle meşgul olurken diyor yatağımın üstünde bir de şey ben camdan atladı önümü aynı böyle şekliyle gözüküyor. bana diyor ki hangi mezetlensin diyor diyorum evli cümmet ve cemaat mezetlerinin diyor ki haklı olduğun ne malum diyor bana belki şia haklıdır diyor muhtezile haklı olabilir diyor Allah ım. ben ona ayet adı görüyorum o da bana ayet adı kokuyor diyor az kocalığı yok 6 yani. saat mücadelemiz var dedi 6 saat Darlandım artık dedi ya. Sıkıldım dedi. Ya Rabbi bana yardım etmem onu. Debe değil şunu. Yeneyim de bunu. Malik üstün de bozun mu? Sırt üstü dedi bir uzağın şöyle yatağa yani artık. Çünkü biraz gücüm azaldı yani. Biraz şöyle yaptı. O anda Rabbim hatırağa geldi. Fe <gülüyor> inâ mennû bin mislimâ mennû bîbe kadîhse de. Ve ince velle fennimâ affiştâ. Allah'ın feseklîkü allâhu vekalü sonu sayfesi, birinci yüzün son sayfesi bu ayet, bir tefsirinde yazmışız bu ayetle beraber, bir dikildim diyor bu ahzahatı var bunun, şeytan orada anladı ki, efendim burada bir şey diyeceğim kalmadı, deh oldu evliyaullah'a gelip de böyle görüşü var evliyaullah'dan birisi diyor damda ibadet ediyorum, evin tavanında gece yarısı, bir de iblis atladı yanı var ulan ne işin var senin burada buna, bir tokat sallama tarla sallama Dedi ki ben sana dedi gösteririm dedi alttan giderken ama ne yapacak, ne edilecek haberi yok. Gel zaman gitse, yolumuz düştü hacca gidiyorum diyor. Hacca giderken yolda önümüze çıktı bir dere. Ya bu dere derin midir, sık mıdır ben geçebilir miyim, geçemez miyim, yüzme de bilmiyorum. Düşünürken bir ihtiyar, pir, vani geldi oradan, paçalar nasıl vardı? Efendim öyle biraz gitti gitti suyun üzerinden, gizine kadar su anca geldi karşıya dedim aa su sıkmış dedim ben de geçebilirim ben bir girdim suya dedi aa pacağıma kadar oradan göbeğime çıktı oradan gözüme çıktı ama gidiyorum Boğul, su var bir aldırdı beni kaldırdı beni abi boğulacak ulan bu istiyan nasıl geçti bizine kazasın girmeden ya Allah'a yalvardım neşeydi Rabbim fazla keremden kurtardı beni boğulmaktan karşıya bir çıktım orada duruyor istiyan her iki girmiş o şekle diyor ki daki vurur musun diyor yani tokat atmıştı ona ya dandı vurur musun diyor yani adama bak ne iş ederim diyor yani illa Tokatlan, Allah, bir. Tokatsan ben alışanlama. Evreya Allah'tan bir gün gördüm bunu diyor. Aldım elime topayı. Girişeceğim buna. Manevi bir rida gel. O topadan korkmaz dedi. Ehl-i sünnet cemaat itikadından da amelinden korkar. Onu kaçınabilirsin de zikrullaha devam edeceğiz. Allah cid etsin mi kaçar. Nurundan yanar. Yanına gelemez. Nişet Niyveselah on derece geri kaçar. Şeytan niye kaçar? İzafe cerra'l insan rabbuhu kanaş şeytan. İnsan Rabbisini zikrettiği anda şeytan Allah'ın nurundan yanar ve babu kaçar. Ve iza ghafele raca'a mesmesine. İnsan Rabbisini bir saniye unutsa şeytan ona hemen gelir ve vesvese verir. Hortumunu iki omuz arasından girişim yapar. var hortumunu fi ortumu gibi kalbine sokar. o kalbi de öyle karıştırır Allah. Allah. Bir her an zikirdeydi. zikir zikirdeydi. Yaparken zikir üzere yatarsa kalkana kadar zikirdesin. Yemeğin zikri ayrıdır. İçerken zikri ayrıdır. Yürürken zikri ayrıdır. Yani Rabbin seni görüyor bileceksin. Devamlı Mevla'da. Bir saniye unuttun. Nebuz es-sahimillah. Ve meyyah. vurdu buranın lahvaten. Bir göz açıp kapayıncaya kadar bir saniye içerisinde Rabbisinden dönen kalbini Allah'tan boş bırakana hemen bir şeytanı musallat ederiz. O şeytan onun en yakın adamı olur. Felak <gülüyor> olsun. <gülüyor> Sen hala çarkı dinleyen. Çarkı dinleyen onun maskarasıdır. Hadisinde buyruluyor ki bir insan şarkı söylemeye, dinlemeye başladığı zaman iblis gelir omzundan aşağı oturur. Bir ayağını buradan saygıdır, bir ayağını buradan saygıdır. Adam şarkıdan vazgeçmedikçe, durmadıkça şeytan durmaz. Üstünde tepine tepine adama büyük havalar verir, bir hoşluk verir. Yani durup durur adam bir de bakarsın kalp yok olan etme. Ulan ne olur şöyle ya! İblis işte onu, ne yapıyor böyle? Hoplatıyor herifi ya! Adam yorulup durmasa, ulan ne var <gülüyor> sabah kadar sabah 5 de biz namaza gidiyoruz arabayla bakıyorum diskoteklerden ne çiziyor uzun yollardan geliyorum gece yarıları bakıyorum diskoların kapısına yeri çiziyor sabah kadar tepişmişler e iblis adamın yakını olursa on halinde olur. siz de oturmayın bu televizyonlardaki filmlerin başına yahut hristiyan programlarının başına maskara olsun iblisinle güler sizi ama Şerinden Allah'a sığınan kurtulur, onu anlatıyorlar. Caminin kapısına yığılıyorlar, çıkarken cemaati bekliyorlar. Her kim camiden çıkacağı vakitte, Allahümeh yâhûdü bîkâm ihlîse ve yûhûdî Yarab iblisin ve ordularının şerrinden sana sığınırım derse, şeytan gibi dövür adamlarına, bunda yolumuz yok, buna bir şey yapamayız, bunu bırakın diyor. Bu kadar dua yarım tadı. Ama okumak zikir ister. yani Allah'a orada hatırlayacaksın. Sizde bir telaşa düşüyorsunuz. Ayakkabılarımızı alalım diye, birden çıkalım diye. Hara gire bir kalabalık bir izah. Şeytan oynuyor dışarıda sizden. Yani insan çıkarken huzur üzere çıkar. İblis kapıda beni bekliyor düşünerek çıkar. Allah'ın yanı gibi gelin İblis'e veriyor. Ya Rabbi İblis'in ordularını şeyle sana sığınırım der. İnsan tefekkür eder. İnsan düşünceli olur. O zaman işte, şeytana al olmaz, yem olmaz. İnşallah bu duanın Arapçasını bilmiyorsanız, Türkçe deseniz Allah her dinden anlar ama, sünnet Arapçası sabi hadis-i şerifte lafı geçtiği için, devamlı amel edeceğiz. İbnizin şerhinden Allah'a sunacağız. Başka çaremiz, çıkarımız yok. Bir kere Kars'a gidiyoruz arkadaşlarla. Kars'ta Ebu'l-Hasen'in harikane hazretleri yapıyor. Beyaz'ın Ebu Yezid el-Bestani Hazretlerinin halifesi olur. Silse-i Meşahidimizden. Evliya cabisi var orada. Orada şehit düşmüştür. Orada kabri şehidi var. Mübarek ziyarete giderken yapsı namazının vakti biraz geçti. Tabii namaz geçmiyor ama gece yarım Bir benzinciye geldi. Dedik şurada duralım, abdestleri tazeleyelim, Kars'a ne kadar kaldı, biraz var. Belki burada bir müsait bir yer bulsak, kılalım. Fakat tabii ıssız, sessiz yerler. Şimdi arabadan iki arkadaş indi. Ben de böyle uyuyakalmışım yani. İki arkadaş indi, seccadeleri serdiler neyse sünnete durdular. Bir arkadaş da gitti, halaya abdest oldu, affedersin. Ben de arabadayım. Bu arada bir de ışıklar döndü. Benzinci meğer şüphelendi bunlar eski alanı benzin almıyoruz ya şimdi kenarda durduk. Kim durdu burada şimdi? Adamlar biraz tabii tehlikeli oldu. Bütün ışıkları kara attılar. Siz başka yerde de ışık yok bir benzinci de var. Işıklar kararında bir kök kaldı. Yıldız yıldır başka bir şey. Mandaka'da köpekleri üzerinde bir saldılar mı? Ha bu boy köpek ha bu boy. Kart köpekleri böyle. Arabanın boyuna geliyor. Bizim ağabeyler namazdan zor toparlandı. İyi ki ben çıkmamışım. Öbürü kaldık hele adam çıkamıyor. Nasıl çıkacak? Ne oldu köpeklerden? Ya Allah ben anemiyim. Ne yaparsın? Kaç desen anlamaz, hırk desen anlamaz. E kalkalım kavga edelim bari köpeklerle. Baş edebilir miyiz? Ha, kafayı çalıştıracaksın. Ne diyecek? Bu sahibini tanır. Bizi tanır mı? Tanma. Şimdi biz bundan boğuşsak yani akıl mıdır? Değil. Ya. Oradan bağırdık camda. Kardeşim bir dez değiniz. Aptal Abdest alacağız, namaz kılacağız bunu. Niye ışıkları kapattınız? Korkmayın bir şey yok ki. Köpekleri çekin diye bağırdık. E adamlar da tabii yani korkmuşlar. Işıkları açtılar neyse. Oradan sahibiz köpekleri bir ıslık etti. Hepsi gitti. Ulan ne kolarmış be. <gülüyor> <gülüyor> Karşan köpekler harbet oldu. Hepimizi örtümüz onlar. Böyle boyuta. İşte tersinde diyor ki... İblis Allah'ın köpeğidir diyor. onunla sen baş edemezsin, Allah'a sığınırsan baş edemezsin. Yani sen dedi ki şeytan bana bir şey yapamaz, işte ben şeytanı yenerim, Oo, oh, o zaman yenildi. Her biri böyle meydan okuyormuş ya, e, iblis kendini sen mi diyorsun şeytan bana bir şey yapar? Tabii dedi ne yapacaksın bana? Dedi Öyle ortada iş yapılmaz dedi, peşime bir gel baksana ne yaparım dedi, düşürdü onu peşine. Şeytan gidiyor o peşin. Bir de döndü ona diyor. ya herkesi ipler çekiyorlar. Sen ipçim geliyorsun be. Şeytan bir şey yapamaz. Dedin mi? Yani helal oldu. Nasıl şeytan sana bir şey oldu? Allah'a güleceksin. Celle güver miydin? Mevla ne buyuruyor? Estağfirullah <gülüyor> <gülüyor> yolu yok. Sabah akşam üç kere <gülüyor> peşinden Leven Zerrâ Hâzel Kur'ân'den aşağısı Haşır suresinin sonunu okuyor mu? Onu okuyan secavur olur. allah Teala Hazretleri sana düşman yolladı ama silahı da verdi. Niye silah kullanmıyorsun? allah Teala Hazretleri sana kale yarattı, kalkan yarattı. Niye sipere girmiyorsun? Meydana çıkmışsın kahraman gibi serseri gibi. İblise maskara oluyorsun kaleye gir kaleye tefsirde diyor ki hadis-i şeriften gördüm beş mesele var uzundur bir tanesi He? bir insanın üzerine düşmanları düşmüş o kaçıyor bunlar kovalıyor. adam gide gide artık nefesi darlandı kalbi tıklanacak bitti pili bitti yani yakalandı yakalanacak ne yapacak artık pes edecek o arada karşısına bir kale çıktı kapısı da açık hey Allah'tan Rabbi dedi neye girdik? Kocaman kapıyı trağım, kapadı. Oh, adamlar geldiler ne kapıyı kırabiliyorlar. Çelik kapı net duvara sura O içeride kurtuldu. İşte şeytanın peşine düştüğü bir mümin kulun kurtulacak kalesi çaresi ancak zikrullah. Rabbisini hatırlamak. Allah'a düşündüğü anda kaleye girdi. İbniş kapıda kapattı ama ne zaman ki eve girersin besmele yok, selamünaleyküm yok. He? Evden çıkarsın besmele yok, auzü yok, la yok. He? O zaman biz senle girer, senle çıkar, senle yer, senle içer, senle dışar, kalkar kavga. Oldun ona karim, dost ve arkadaş. Allah muhafaza eylesin. Yedi müddet olsan yanına yanaşması mümkün değil. Hiç Dünyevi vazdadı hazretleri bir gün rüyasında görüyor şeytanı, anadan yürüyen çırılçuklar, milletin ortasında dolaşır. Dedi ona utanmıyor musun? Dedi millet görecek. Dedi bunlar adam mı dedi ya? Adamdan utanılır diyor şimdi bak. Bunlar adam mı diyor? E, ya adam arıyorsan dedi, neydi Bağdaliye söylüyor, Mescid-i şunuziyedi. Bağdat'ta bir yüksek tepede bir mescid var, orada veliler zikir yapıyor. gece gündüz ibadetteler. O mescide gitti adam gör dedi, öyle bir zikir yapıyorlar ki yanlarına yanaşmak istesen bile yanacak oluyorum da kaçıyorum diyor. Yanaşamıyorum diyor, yanacak oluyorum. Çünkü zikir üzerinde. Git orada adam gör. Süneydi Bağdat abi, bir uyandım diyor mübarek, doğru yollandım gece yarısı, dağ, mescide bir de girdim içeri, üç kişi var. Başlarından böyle battaniyeler atmışlar, soğuk kendilerini kapatmışlar, hiçbir yere de bakmıyorlar, zikir dediler. Tabi sessiz sedasız yer olduğu için yeni bir gelenin sesinden fark ediyorlar. Birisi geldi şimdi gece yarısı kim geldi? Birisi şeyini, çarçafını başından. Dedi bana ki, iblisin sözüne niye aldandın? Dedi. Ne demek istedi? Yani şeytan sana bizimmet methetti, bizim adresimizi iblisten aldın dedi, Kalk, kalktın geldin bizi görme. Biz iblisin dediği gibi öyle mübarek adam değiliz demek istiyor yani aldandın diyor ama keramet gösteriyor tabii, rüyadan haberi var. He? Hem keramet gösteriyor hem tevazu gösteriyor. İblise niye aldandın diyor. Dostlara böyle iş eder. He? İlla bizim şerrimizi işler. İlla bizim sevabından mahrumiyetimizi ise işte. ama kâr kadar hesabı yapar. İblisin hesabı kuvvetlidir. Böyle, bana göre hareket ediyor. Adamın birisi mübarek, Evliyaullah'tan geceliği şeytanın bir uyustu. Allah'ın hikmeti, Mevla müsaade ediyor. Ağır bir uyku verdi buna. Tevekküdü kaçırdı bir şey değil, sabah namazında kaçırdı. E bir uyandı güneş yok. Eyvah! Akşama kadar ağladı be! Bizde öyle bir şey var mı? Onda kalkıyoruz güneş doğmuş, ne alsın sünnetiyle kılarız fark etmez. Adam akşama kadar ağladı nasıl oldu nasıl etti diye tabi eğer gün kaçırırsa elden ağlanmaz tabii o bir kere kaçıran ağlar. Füjin gibi öyle haftada iki kere namazı kaçırırsa alışkanlık oluyor Allah muhafaza etsin, Hiç kaçar mı ya? Bunun üzerine ertesi gibi yaptı ama tetikte uyuyor yani uyuyamıyor da korkudan kaçırdım falan. Bir de iblis geldi tık tık, tık kapı kapıçalım kim o zaman dedi tehekküde kalk dedi bana bak bir iblislik yapacaksın inanma nedir anlayalım dedi bu senin tehekküde adamı kaldırmaz? Ya dün dedi sana sabah namazını kaçırttık da ne kar ettik be akşama kadar ağladın daha çok sevap aldın kalkma aklında de, sun dedi bari bir defa bak daha fazla da mağam oldu. <gülüyor> bak adamı geliyor tehekküde kaldırıyor yine orada nesi var hesabı var. Nehya yani... yani, aleyhisselam var bir görüşmesi var. Yahya Aleyhisselam ya dedi ki bana bir iş ettin mi dedi, ya sen Allah'ın peygamberisin konuşma ya, sana bir şey edebilir miyim, ya edersin ufak bir şey, bana da bir şey etmişsindir, etmiş misindir, yok etmedin, dedi ki, hadi dedi söyleyeyim dedi, sana çok fazla bir iş edemedim ama bir gece biraz arpadan dedi, arpa ekmeğinden karnını fazla doyurtturdum da, tehditler tabii seni uyutamadım ama biraz kaldırdım yani. Az bir şey daha fazla uyuttum dedi. Ya. O kadar yapabildim. Senden onu çöktüm. Yahya Aleyküm ya, ya, dedi. Allah'a yemin ederim bir daha karnımı doyurup yapmayacağım. İblis de dedi ki ben de dedi vallahi bir daha bir adama doğru söylemeyeceğim dedi. Oradan yıcamasa bir şey buluyorduk dedi. Şimdi orası da kapat. Öyle yani doyuramadığımı karnını İblis giremeyecek. Karın toplumunda şeytanın kuvveti var. Adam karnını doyurdu mu şey, uykuyu bastır mı? Kahlet. Arkadaşlar acayip düşmanın elindeyiz ama öyle büyük bir Allah'ımız Mevla'mız var ki ona sığındığımız anda elhamdülillah hidayetteyiz. İbnizin şerrinden emniyetteyiz elhamdülillah ama sığınmayı becerebilsem ancak ne yapıyor biz şeytanları imansızlara dost yaptık. O ki bizim imanımız var şeytanın dostu değiliz elhamdülillah ama aldanmayalım şeytan gibi insanlara da kapılmayalım şeytandan beter insanlarla arkadaşlık yapmayalım. Namaz kılmayan bir adamla arkadaşlık yapılmaz. E sünnetten olmayan bir insanla anabaharın kardeşin olsa yakınlık yapılmaz. Çoğunuzun evinde bu melek var, program seyrediyorsunuz, o seyrettiğiniz adamlar şeytana sol çekmiş adamlar. Bunları nasıl seyrediyorsunuz ya? Siz de diyorsun ki ya, ya ben şuurlu adamım, bilinçliyim bana dokunmaz, ne demek dokunma? o iblis bana bir şey yapamaz diyene ne benziyor ha? Arkadaşlar, önümüzde ahiret var, hepimiz oraya mutlaka çıkacağız, Cennet eli cennette buluşacak, konuşacak, görüşecek. Rabbimizin ilminde bütün meseleler olup bitmiş, yani bundan sonra olacak bir şey kalmamış. Allah'ımızın ilminde, şu cemaatin içinde kaç kişi cennetlik? Allah biliyor. Kaç kişi cehennemlik şu dünyada şu? Mevla biliyor. Kim cennette? Cehennemlik şu anda Rabbim görüyor ve haberleri de bize Kur'an-ı Vahade bildiriyor. Adı genayelizm yok. Bak Rabbim cennette elinin bir konuşmalarını, cennete elinin aralarındaki bir görüşmelerini Saffat suresinde zikrediyor. Şu ayetleri iyice dinleyelim inşallah kulağımıza küpe edelim. E, millete de anlatalım. Ve inşallah bu ayetlerin tembihiyle kötü arkadaşlardan ilişkiyi keselim inşallah bundan sonra et dağıvilla perde kat. Allah defa hareket göster. Biliyorsunuz Cennet yedi kat göklerin üstünde. Cehennem yedi kat yerlerin altındadır. Hadis-i şerifler böylesin. Her sema arası 500 senelik mesafedir. Yedi kat yer araları 500 senelik mesafededir. Bu ara binlerce senelik yola eder ama Rabbim istediğini istediği anda yaklaştırır görüştür. Değil mi? Siz dünyanın bir ucunu buradan seyretmiyor musunuz? Allah'a ne? Celle e zor gelir. Cehennem açılır açılmaz adam bir bakar bakmaz o arkadaşını gördü cehennemin ortasında böyle Mevla'ını gösterdi. Ateşin tam ortasında gövende yanıyor. Yüzü ateş, gömleği, katran her taraf. Konuşacak hali yok, dermanı yok, ağzını açamaz o yanıyor. Bu ona ne dedi biliyor musun? Laflara bak da hizaya gel. Allah'a yemin ederim ki dedi sen beni de helak etmiştin ha. Az kalsın beni de bu cehenneme sokmuş. Niye? E bana diyorsun ki ölmekten, öldükten sonra dirilmek mi olur ya? Yemin cazıda şeriat mı olur? Bırak gelicileri sen zehirleneceksin ya gitme oraya şudur budur. Beni öyle bir şüphelendirmeye çalıştın ki eğer ben senin lafına zerze kadar kapılsaydım şimdi senden cehennemdeyim. İşte o zamandayız ha. Öyle kötü arkadaşlar edinmişler. Şu cemaatın içinde bile o kadar bozuk yolda arkadaşı olanlar var. Zaten televizyon yeterse kötü arkadaş olarak. Onda öyle bozuk insanlar çıkıyor. Bunları seyredenler Allah hatırlıyorum. zerre kadar şüpheye girse içinde. Acabaya girse şeriat doğru mudur? Allah'ın kanunları bu zamanda acaba idare edebilir mi? He? Acaba benim özünden sonra dirilecek miyiz? Ya bir de dirilmezsek? Falan. Allah Allah. Bir şüphe girdi mi işim bitti. Tabi cennet ehli edepli insanlar, o mübarek adam demiyor ki yani ben sana uymadım da kurtuldum demiyor da kendinden bilmiyor da diyor ki Rabbimin nimeti olmasaydı yani Allah bana iman nasip etti, dinde sebat nasip etti, beni sana Rabbim uydurmadı Allah'ın nimeti olmasaydı elbette ben de şimdi senin yanında cehennemde yananlardandım. Derken cennetle cehennem arasında yeniden perde çekiliyor. O adam hiçbir şey konuşamıyor. Bu ona söyleyeceğini söylüyor. Ha, tabi cennette yine kendi aralarında kalıyorlar. Cennette öyle sevinçli bir halleri var. şimdi cehennemi görünce cennetin kıymetini anladılar. Mevla cehenneme götürmeden kullanma bir cenneti gösteriyor. Cenneti koklatıyor. Dostlarına hazırladığı köşklerin nimetleri gösteriyor. onlar sonra çekiyor onları cehenneme götürüyor. Onlar diyorlar ya Rabbi bize keşke bu cenneti hiç göstermeden direkt cehenneme yollasaydın daha rahat olurdu. Bu daha zor olur. Mevla Burası daha zor olsun için yaptım bunu size. Şimdi cennette adam nimet kıymetine kadar bilse cehennemde yananı görünce. Bu adam benim dünyada arkadaşımdı. Mesela karısı, mesela kocası, kiminin oğlu, kiminin kızı. O cennette öbürü cehennemde. Efendiler dünyada ameller ayrılınca ce ahirette yollar ayrılacak. Şimdi bizim bir komşumuz var apartmanda evde dört 5 nüfus babası cuma kılmaz. Hıh, cami aşağıda hiç gelmez. Bir oğlu var diskotekten çıkmaz bir oğlu da var camiden çıkmaz. Evet şimdi bu gördüğümüz benim tanıdığım bir aile. Hepinizin de böyle tanıdıklandan. Şimdi bunlar dünyada bu kadar aynı evde, aynı çatının altında, bir sofrada yemek yollar ama hatta karı koca bir yastıkta koca kocayı yolar ama ahirette aynı cennete ve aynı cehenneme tokar mı Mevla bunları? Haksızlık olur? Ne yapacak? Yolları ayıracak. İşte onun gün ayrılım buyuracak. Ben ta dünyevi mevlüm mücimü. Dünyada gibi evde olanlar ahirette aynı evde değil ama imanı ameli olup cennete girenlerin bütün ailesinin yakınlarını toplayacak. Nerede? Cennette o akrabadan en yüksek derece alanın yanında. Mesela sen birinci derecede ama deden 500 derecede seni dedenin yanına çıkaracak. Dedeni senin yanına indirmeyecek. Bir akrabadan cennette kaç kişi var? Bin kişi. Elli bin kişi. Allah biliyor kim kimden geldi. Hepsini kimin yanına toplayacak? Cennetteki en yüksek derece alanın yanına toplayacak. Rabbim ikram edin. Ama cennete girmezsen sen, imanını kurtaramazsan sen, seni cennete sokar. Bak adam bakıyor, cehennemi görüyor, ondan sonra dönüyor, aralarında bak ne diyorlar. Arkadaşlar biz artık hiç ölmeyeceğiz değil mi? Dünyada bir ölüm geçirdik bitti değil mi? bak nasıl seviniyorlar ölümsüzlüğü burada anlamak mümkün değil orada ölümsüzlük o zaman anlaşılacak şimdi evimiz ölüm bekliyoruz, korkudayız arkadaşlar biz hiç azaba uğramayacağız bundan sonra değil mi o azapları gördük ya bize hiç vurmayacak değil mi ebedi biz bu cennetteyiz değil mi ne sevinç ne nimet onun için Rabbim buyurdu ki işte kullarım en büyük kurtuluş budur çalışanlar bu cenneti kazanmak için amel etsinler gayret etsinler bu millet parayla cehenneme giriyor, bedava cehennete gelir. <gülüyor> ya Rabbi ben abi. Ya, sabaha kadar diskotekte tepiniyorsun, niye cehenneme girmek için? Ya, i̇nsan bu kadar uykusuz kalır mı, tepişir mi cehenneme girmek için ya? Cehenneme girmek ne kadar pahalı, görüyor musun? Mesela renkli televizyon kaç milyon? Efendim, he, zina bedava değil, parayla, içki parayla, kovar parayla. Efendim, <gülüyor> Gazino, bar, pavyon, parayla. Cehenneme girmek istesen yani ucuza girilmiyor yani. Ha. Bayağı pahalı. E cennete girmek kaç kuruş? Bedava, iman, amel salih, abdest, namaz, zikir, Kur'an, bedava. E o zaman zekat var, haç var, o olsa, paran varsa var, yoksa mecbur değilsin. Zengine o? Sen bu cenneti bırakıyorsun bedava giriyorsun gözü bakarak o ateşe, o cehenneme ondan sonra Ya Rabbi bize niye haksızlık edin? Allah haksızlık eder mi Bizi niye buraya koydun? E sen buraya hak ettin de onun için. Çalışanlar bu cenneti kazanmak için çalışsınlar. Göreyim sizi de bizi de. Sakın bizi Allah'ın yolundan, şeriatinden, ehli sünnet mezhebimizden ayırmak isteyen çok insanlar yakınlarımızda vardır ben biliyorum. Hepimizin çevresinde böyle insanlar, insan şeytanları mevcuttur. Ama sakın uymayın. Sabredelim arkadaşlar. Gericilik, çobazlık ne damga takılırsa şeref biliriz. Allah'ımızın yolunda tokat yedirsek hapsoluruz hatta ölsek şehadet biliriz. Yani caymak yok inşallah biz konuşuyoruz. Büyük konuşmak için değil Allah'ın izniyle konuşalım. Bu yoldan ayrılmak yok. Sürünsek de bunda, aç sevil kalsak da bunda, hor hakir kalsak da bunda. Kafir olup Amerika'ya başvekil olmaktansa... İmansız olup da bütün dünyaya hakim olmaktansa Allah bu imanımızı muhafaza etsin de Müslümanların halasının beklesi olalım arkadaşlar. Çünkü Amerika'nın reisi cumhur olsun Dünya olsa sonun cehennem olduktan sonra ebedi yarar. Ama dünyada ne kadar fakir olsun açlıktan ölçen cennette köşklere konduktan sonra ne zarar. Mesele ahirettir, akıbettir, sondur. Ne oldum denileceksin. Ne olacağına dikkat edeceksin. Ona göre hareket edelim. Cemaatı terk etmeyelim, zikri terk etmeyelim, terk etmeyelim, namazdan geri durmayalım. Asla! En büyük bela imansızlıktan sonra namazsızlık belasıdır. Bu bela Allah muhafaza için milletin çoğuna vurmuştur. Evlerimizde, ocaklarımızda bile namazsızlar kalıyor Allah muhafaza için. Ya bu insanın cehennemesine sokacak baş sebep. Yarın ahirette cennet eliniyle cehenneme eli görüştüklerinde cennete eli soruyor cehenneme eline ki sizi bu cehenneme sokan ne oldu? E bu cennet dururken buraya girilir miydi? Estaizu Kullu nefsim biha kezebet Yarın ahirette dünyada yaptığı amellen mahpustur, tutsaktır, rehindir. Ancak defterini sağ elinden alacaklar müstesnadır. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Amin. Defterini sol elinden veya sırtının arkasından alanlar cehennemde yaptıkları amellerle hapistedirler. Defterini sağ elinden alanlar cennetlerdedirler. Onlar soruşuyorlar cehennemle maralarında Konuşuyorlar. Cehenneme eline soruyorlar. Sizi bu şakar denen cehenneme ne soktu? Bak onlar ne cevap veriyorlar. Cehennemde yanarken ne söylüyorlar? Rabbim şimdiden bize duyuruyor işte cehenneme adamı sokan budur. E yapma bunu da. Bunda ne var? Biz niçin cehenneme girdik biliyor musunuz? Namaz kılanlardan değildik. Birinci sebep. Kur'an'da ne söylüyor? İki... Fakir bu karayı da yedirmezdik. Yani cimriydik. Üt Allah'ın dininin aleyhine daldıranlarla mevzuya daldırırdık. Bak şeriatın sünnetin aleyhine için herifler çıkıyor. açık oturumlarda ne kadar hakaretler şeyler. Seyreden milletince o da helal olsun. Var ol, yaşa, konuş. Bu gericilerden bıktık be. Böyle diyorlar ha daldıranlarla bunlar da daldırıyor. Biz ceza gününü yalanlardık. Öldükten sonra bir yok, ahiret yok derdik. Ne zamana kadar? Ezra'il aleyhisselam gelinceye kadar, ölüm gelene kadar böyle bu kafadaydık. Ölümü görünce iş anladık, işten geçtik. <Gülüyor> Rabbim buyuruyor ki işte bu kullara şefaat edenlerin şefaati fayda vermeyecek. Zaten de kimse şefaat edemeyecek. Çünkü Allah izin vermedi, hiç peygamberler de şefaat edemez. 224 bin peygamber bütün melekler de birleşseler, Alimler veliler, şehitleri de toplasalar, imansız ve namazsız bir adama yardım edemezler Allah buyuruyor. Ha? İşte kullanımse vaat, işte size öğüt, işte size ders. Peşinden ne buyuruyor dinleyin. Niçin onlar benim vaazımdan kaçıyorlar? Niçin onlar vaazı nasihatten yüz çeviriyorlar? Benim âyetlerimi, hadislerimi dinlemiyorlar. Sanki aslandan kaçan yaban eşekleri gibi. Allah'tan birisi böyle vaaz ederken cemaattan birisi ilan verdi ki hoca efendi benim merkebim kayboldu bir ilan yapar mısın dedi. Ulan camide eşek ilan yapılır mı ya? Camide birisi kaybını ilan ettirmek istese ne diyeceksin ona? La raddallahu aleyk Allah buldurmasın diyeceksin. Camide birisi ziyaret yapıyor, görsen ne diyeceksin ona? La arzheallaha ticaretek Allah ticaretini karlı etmesin, kazanamayasın diyeceksin. Çünkü camiler bu işler için yapılmadı, ibadet için yapılmadı, çık dışarıda ya bu işler. Herif de kalkmış eşyeni soruyor, o mübarek de anladı işten, dedi ki hele otur da sana eşyeni gösteririm dedi. Tam o arada vaazdan birisi kalktı çıkıyor. Bu vaaz eden zat dedi ki tut eşyeni yakala dedi bu sefer. Kalkan herif sap gibi ortada kaldı. Ulan bu hoca kime ne diyor? Herif de oradan şaşırdı diyor. mi soruyorum bana kimi gösteriyor? Mübarek bu ayet okudu. Niçin onlar yaban eşekleri gibi vaazdan kaçıyorlar? Yalnız buradaki mana şudur. Mesela kardeşimizin birinin burnu kanadı. Abdesi bozuluyor adam camide. Dur çıkacak değil mi? O zaruretti. Abdesin daraldığı idrardan. E çıkacaksın tabii patlayacak halin yok. E iyi hanımın dışarıda hasta oldu. Cenazem var, otobüs kalkıyor, vaktin doldu, yolcusun. Bunlar nedir? Mazerettir, ona eşek denmez Ama kime deniyor bu? Adam vazda otururken sıkıntı basıyor ona. Neden? Dinlediklerinden sıkıntı basıyor ona. Ayetlerden, hadislerden sıkılıyor. Film olsa sabaha kadar sıkılmaz. Geçen 360 tane dizili bir film çıkarttılardı. Birkaç bir sene bile sürdü şöyle bir dizi vardı da bütün millet işini gücünü bıraktı onu seyrediyor. Herif ne diyor? Ulan şun 360 diyor. Pek pek olsa söylerim kalkmadan diyor ben. Ya adam bir saat vaz dinleyecek patlıyor. İşte o münafıklık alametidir. Münafık camide rahat etmez. Kim Allah'ın ayetini dinlediip de tesirlenmedi, sıkılıp da çıkarsa işte o yabane şey gibi kaçıyor. Arkadaşlar. Burası cennet bahçesidir. Ne zorumuz var. Dünyada cennete girdik elhamdülillah. Yarın kabirde öldüğün zaman kaç yüz sene mezarda yatacaksın lan. Ya bir dinip beni bir sohbete gideyim diye yalvaracaksın ama. Yok onun müsaade bir daha. E bugün bu ömür değerlensin işte. Bu nefesler kıymetlensin işte. Yaşıyoruz madem bu yolda geçsin. Bundan iyi bir yer varsa oraya gidelim. Elhamdülillah. İşte vaaz. Allah'ın dersi bu. Bak peşinden ne buyuruyor? Hayır, onların her biri ben biliyorum, istiyorlar ki kendilerine açık defter, divan gelsin. Adam, Ebu Cehil diyor ki Efendimiz'e Ya Muhammed diyor, ve sellem, sana Kur'an gelmiş diyor, kitap inmiş, vahiy gelmiş, Cibril gelmiş, beni alakadar etmez, beni bağlamaz diyor, bana da özel bir defter gelecek diyor. Hem de diyor, gece kalkacağım yastığımın altında divan, defter bulacağım, açık böyle, A açma zahmetinde de bulunmayacak. Açık defter gelecek ne yazacak onda Allah tarafından bu mektup gönderiyor kime falan oğlu falan babamın ismiyle ki karışmasın diyor eee? Ne diyecek onda Muhammed haktır ona o diyecek öyle mi o zaman inanırım diyor Mevla buyuruyor ki ben herkese peygamber de etmem herkese kitap da yollamam herkese melekte göstermem Ben bir kuluma gösteririm onu size elçi ederim İşte Kur'an hepinize vaazdır dileyen vaazdan nasibini alsın Hepimiz peygamber olacak halimiz yok alim olacak halimiz yok. Hepimiz Kur'an'dan anlayacak halimiz yok. E bir kişi anladı mı bize anlatıyor. Hep birden burada vaazdan nasibimizi alacağız işte ya. Sen dersen ki benim vaaza karnım tok. Öbürü de benim işim var. Öbürü de benim misafirim var. Ben gelmesem ne olur? Ben zaten yolunu bulmuşum. Bilmem ne. Öyle ya. Allah herkesin ayağına kitap peygamber yollamaz. Yolladı. Kıymetini bilelim. Vaaz eden Vaazı dinleyenden daha muhtaçtır. Vaaz eden şu vaazı dinleyenlerden daha muhtaç. Niye? E, amel edecek. Amel etmedi mi aleyhine gelin olacak ahirette onun yakasını ele verecek. Biz korkudan ölüyoruz ya. Konuştuklarımızla bir amel edemezsek en evvel yandık Allah muhafaza eylesin. gün kimse demeyecek ki ben ben vaaza gitme, ver, üzüm yok. Sohbetsiz de olur olmaz. Din vaazdan nasihattan ibaret. Resulullah bunu dedi. Dinün 3 kere. İsteyen Kur'an'dan nasipini alsın deyince bu yavurlar dediler ki o zaman istediğimiz zaman alırız Allah işi bize bıraktı isteyen dedi biz de istersek istediğimiz zaman alırız. Mevla dedi ki yok inat etmeyin inadına konuşmayın ben dilemedikten sonra siz isteyemezsiniz. İradeyi külleye benim elimde. Size bir iradeyi cüzye kudreti cüziye verdim Allah. Ben dilemeyim de iman et bakalım. Camiye git bakalım. Vaazinle bakalım. Ben istemeden olur mu? Olmaz. Niye kalkıp? Ya Rabbi ben idaet et demiyorsun da, istediğim zaman hiç yolumu bulurum diyorsun Allah karşısında. Allah seni zorlaya di dedi. Ya ibadiy kullukum, baalun illa men edeği, tesdiyü <gülüyor> Ey benim ve hepiniz sapıksınız. Benim hidayete erdirdiklerim doğru yoldadır. Benden hidayet isteyin ki siz hidayet edin. İşte şuraya gelmemiz Allah'tan hidayet istememizin alametidir. Ama sen sokakta geç televizyon başına otur, şarkı dinle, türkü dinle, kumar oyna namaz kılma, cemaate gelmez, zikir dinle ve ayet dinle ve hadis dinle ondan sonra ben doğru, benim kalbim temiz, ben doğru yoldayım. Cehennem yoldasın ya. Benden hidayet isteğin ki hidayet edeyim sizi. E, Kur'an indirdim size, ipimi sarkıttım size. Tutunun ipime. 10 gün, 15 gün geçirdik, bir saat, iki saat, vaaz E Böyle adam nasıl idrak ya? Allahü Teala, kendisinden korkulmaya sakınulmaya layıktır. Allahü Teala, kendisinden korkanları affetmeye layıktır buyuruyor Aheti Celilenin sonunda. Kafirlere, müccimlere, cehenneme Rabbimizin buyurduğu, ey Ademoğulları demedim mi size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için haşikâr bir düşmandır. وَنِعْبُدُونِۜ <gülüyor> Siz ancak bana tapın. هَذَا صُرَاتٌ مُسْتَقِيمِۜ işte bu dost doğru yoldur. Bu ayetin tefsirinde önümüzdeki sohbet, Allah bana imkan verirse konuşacağım. Şeytana tapmak ne demek? Şeytana tapmanın manaları nelerdir? Şeytanın adımlarında, izlerinde gitmek nelerden ibarettir? Misalleri nelerdir? Bunları konuşmamız lazım. Böyle iki lafla bu can açılmaz mesela, biz şunu kime tapıyoruz? Allah'a taptığımızı iddia ediyoruz ama bizde de şeytana tapan var, var Bizim içimizde bile şeytana tapan var, şeytana tapmak, şeytan beni yarattı diye ona şey de yapmak demek değil. Mesele başka, şeytanın bir dediğini yaptığın zaman da Allah'ın dediğini terk ettiğin zaman da kime tapıyorsun? Mesele orada çıkıyor meydana. Onun için bu konu, bu hamur çok su kaldırır yani, bu dert konuşulacak dert. İnşallah bu gece daha fazla başınızı ağrıtmayayım da önümüzdeki derslerde konuşuruz inşallah. Evet. Ama bilinci, Allah şahidim olsun, bilinci içinizde en hastada benim. 300 şeker, daha dün ölçtük, dün 300 o çekerden geldim, abdestim dar, her tarafım ter, nöbet, Ama atın ölümü arpadan olsun, ben size Rabbim bağışlayacak öyle inanıyorum, dualarınıza güveniyorum Allah'ın izniyle, bırakmıyoruz inşallah, siz de bırakmıyorsunuz inşallah, bak iki senedir mahkemedeydik, şu İzmit'te iki sene evvel bir yılbaşı gecesi sohbet yapmıştık, hatırlıyor musunuz? İki senelik mahkeme bugün bitti berat. Bak iki senedir mahkeme ediyorlar bizi. İfade, ifade, ifade, İzmit'teki sohbetin sebebiyle. Bugün iki üç tane mahkeme birden berat ettik elhamdülillah. Ama ne olursa olsun devam edeceğiz inşallah. Yani caymaz caymak Allah'ın izniyle yoktur. Devam, sevap, istikamet istiyoruz Allah'ımızdan fazla kereminden. Şimdi lütfen rica ediyorum. İki üç meseleyi kısaca hocam vakit bayağı geçti. Biliyorum darlanmış olabilirsiniz ama... Kısaca bu ilanlarıma kulak verin. Bir, geçen gün tefsir yazıyorken, evet, Azerbaycan'dan bir hoca kardeşimiz geldi. İyi dinleyin, bu haberler mühim. Uçaktan saat 10'da indim dedi, ilk iş size geldim dedi, biz de tefsirdeyiz, geldi. Dedi ki, Azerbaycan'da durum çok acayiptir, biraz malumat vereceğiz, buyur dedik, güvenilen bir hoca efendi oraya dedi iki sene evvel gittik. İki senedir orada hizmet ediyoruz. Azeri Müslümanlar bize çok itibar ediyor. Camiler doluyor. Efendim bazılar doluyor. Bir şey konuşmaz. ama bütün millet dinliyor. Azeri yerine serisi Şii. Fakat Şia merkezlerine de gidiyoruz diyor. Ehli sünnet olarak vaaz ediyoruz. Onlar da dinliyoruz. Çünkü mezheplerinden pek haberleri yok. Bir tane molla yollamış oraya. Şimdi dönüyorlar elhamdülillah. Türkiye özel onlar oyunlar oynandı biliyorsunuz. Ezanlar yasak edildi, Kur'anlar yapıldı, yasak edildi, hocalar hapsedildi. He? O öyle bir oyun oynandı ki şu tarihte şimdi Türkiye'nin şahadet plan kuran bir adam kalmayacaktı. Planları öneydi ya onların ama Rabbim'in tabii kararları, kazası, kaderi onları bozdu, tersine tettü. Ters Türkiye yeniden İslam'a dönen bir mesül yetiştirdi Bugün bütün İslam alemini dönük Türkiye'de, Türkiye'de ne medrese, ne Kur'an eğitimi hiçbir dünya devletinde yok. Onun için bizden yardım istiyorlar. Biz ister miyiz? Çocuklarımız Kur'ansız kalsın bizden sonra nesillerimiz. E bugün Kur'ansız kalanlara acımazsan, yarın bize başa yola bir bedeli gelir Allah'ım Allah'ım. Acıyı alın ki acın alın. Acıyı alın Kur'ansız kalmış insanlara. Yağmursuz kalsak. Bir hamur güzel kağıttan alalım ki ellerinde okuyacaklar hemen bir suyu kıranmasın. Hamuzu yapacak, araç kuran okuyacak, talebe bu. Bir buçuk milyar para çıkıyor. E bunu ben tek başıma baş edemem ama camı birkaç yerde arz ettim. Çorbada tuzumuz olsun diye teşvik ettim. Yoksa da bir diğer bağlı da yardım alacaklar, geliyorlar. Yarın uzun gidilecek. Biz ödeyeceğiz toptan yani topladığımız kadarını inşallahı rahman riya olmasın Allah gösterişten muhafaza etsin ben 10 milyon kendi durumuma göre veriyorum 10 milyon ben teşhir dükücü örüyorum bunu. ben veriyorum ama ben karşılayamam. cemaatine buyuruyoruz bu gece de burada aslında bizim sıramızdı biz sıramızı önümüzdeki haftaya attık bu Azerbaycan sesi mühimdir diye bunu öne aldık çünkü gidecekler İnşallah efendiler belki bu yaşa kadar böyle bir hayır yapmadınız. Belki bundan sonra da bu kadar hayır nasip olmaz. Kur'ansız kalan bir insana Kur'an ulaştırıyorsunuz. Bunu düşünürüz inşallah Allah Allah. Ona göre bir yardım yapalım. En sevdiğimiz paraları Allah'a arka veren. Es-sahiyyü karibun minallah. Cömert adam Allah'a yakındır. Karibun minelâd insanlara yakındır. Herkes sever cömert adam. Karibun minel cennete Cennete çok yakın öldüğü gibi girecektir. Ve aydun minelâri cehennemden çok uzaktır. Vel-bezînü Allah muhabbet etsin. Resulullah böyle buyur. Köpeklik edelim. cimrilik etmeyelim. Allah için takdim edelim. Cennetini satın alalım. Cemalini satın alalım. Müşteri olalım. Hazreti Kur'an'ın şefaatine mazhar olalım. Kur'ansız kalmış insanlara Hazreti Kur'an'ı bir an evvel ulaştırmak için bu yardıma katılalım inşallah. Kadınımız, erkeğimiz seferber olalım. En söylediklerimizi Hebe edelim inşallah bu gece bu Azerbaycan'a bir e, ikram ulaştıralım inşallah. Çok mahbule geçecek inşallah Rabbim fazl-ı kerame ile kabul eylesin. Ah. Eğer zekat verecek olursanız, zekat da olur ama bu zekattır deyip ayrı söyleyin. Ve bizden vekil ettiğin zekatı mutlaka ayırıyoruz. Ona göre muamele ediliyor zekatı ayırın inşallah. Bir de bir ilanın olacak yine... Bir davetim var sizi, inşallah gelir misiniz? Nereye davet ederim sizi? Cehenneme mi? Yok, nereye? Cennete davet edilmeye gelir misiniz? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Bir kul Kur'an-ı Kerim'i katmettiği zaman, Onun hatim duasında 60 bin melek amin deme için inerler. Melekler Kur'an'a çok aşıktırlar. 60 bin melek semadan boşalırlar hatme. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'in hatminde bulunan, ganimetler dağıtılırken yetişen gibidir. Yani hatim, okuyan adam var, hayatı okumuş, hatı bitirdi. Hatı, bu aslında bu da sonuna gelmiş ama, Sevaplar dağıtılırken yetişiyor yani anlıyor musun? Uyanıklık yapıyor. Adam harp etmiş, canı sıkmış, ganimet alıyor, öbürü de sonuna gelmiş, o da ganimetten payını alıyor. Uyanıklık bu yani. Ha. Şimdi bir yatsı namazı kıldırdım size, 3 sayfa okuduk. Aslında belki bazılarınıza uzun geldi ama siz alışmamışsınız belki de onun için. Bizim <gülüyor> La ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la